Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve selleme ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ezan namazla özdeş hale gelmiş bütün Müslümanların kulaklarının aşina olduğu ibadetlerden biridir. Ezan, sünnet bir ibadettir. Ancak, terk edilmesi halinde, bu terk, teammüden, yani ezanı önemsememekten kaynaklanan bir e, cinayet olursa, farz hükmünde olur. Farz gibi vebal doğurur. Ama ezan, namazın, namazla olan bağlantısının düzeyi, sünnet düzeyindedir. Yani ezanın, namazın farzları gibi bir farz değildir. Ezan, elhamdülillah, minarelerden duyulduğu için bir tür kifai bir şekilde, yani bir mahallede, bir camide duyuluyor ve orada yaşayan Müslümanlar namazlarını yeniden ezan okumadan kılabiliyorlar. Bu sebeple biz ezan okunan elhamdülillah bütün teknolojik yapılaşmalara, büyüyen şehirlere ve ses işgali altındaki kulaklarımıza rağmen bifadilillah elhamdülillah yaşadığımız toprakların tamamına yakın bölümünde hatta bir iki hanenin bulunduğu köylerinde bile Allahu Ekber ile başlayan Allah-u Teala'nın en büyük olduğunu ilan eden ezanımız namazla ilgisi olanların ve olmayanların herkesin kulağına Anadolu deyimiyle bir kurşun gibi dökülmektedir. Şimdi bu nedenle biz bir hususu daha hatırlatmak istiyoruz. Ezan, İslam'ın sünnetlerindendir. Şairindendir. Yani simge değerinde bağlantısı olan ibadetlerdendir. Her Müslüman veya bütün Müslüman toplumlar namazla bağlantıları olsun veya olmasın ezan diye bir kavram muhakkak bilirler. Ancak Türkiye'de yaşayan Müslümanların ezan konusunda bir başka hassasiyetleri daha vardır. Zira bu topraklar 20 yıla yakın zaman Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Diyen Müezzinlerini kaybetmiştir. 20 yıla yakın zaman Ümmeti Muhammed'in Simgesi olan Ezan Topraklarımızdan okunmamıştır. Men edilmiştir. Üç kişinin, beş kişinin katili bir caniye yapılan muamele, bir köyde Allahu Ekber diyerek yüksek sesle ya da komşusunun duyacağı kadar bir sesle ezan okuyanlara yapılmıştır. Hapsedilmiş insanlar, sürgün edilmiş, götürüldükleri yerin neresi olduğu bilinmeden, kaybolup gitmişlerdir. Bu aziz millet yani hilafet diyarının milleti hilafetini ümmeti Muhammed'in başı olma kabiliyetini kaybettikten kısa bir zaman sonra ümmetin simgesi ezanını da kaybetti. Bir nesil neredeyse Allahu Ekber sesi duymadan yetiştiler. Hala o bereketsiz zifiri karanlık günlerin nesli olarak yani o zaman yetişenler. O zamanki o hain yediği tabağa kusan o hain e, sistemin ve e, tarzın yetiştirdiği nesil hala e, bu topraklarda imansızlığın ve hayırsızlık bereketsizliğin tarlası olarak iş yapmaya çalışmaktadırlar. Allah bu ümmete rahmeti gereği o hain nesli içimizden izale buyursun. Bunu bütün hasretimiz ve bütün derin yürekten gelen duygularımızda Rabbimizden niyaz ederiz. Çünkü zira onlar yeniden bir hükümranlık yakalayacak olsalar, bütün hile ve dolandazlıklarıyla herhalde yapacakları ilk iş, bu sefer minareleri de kökünden yıkmak olur. Kimse o dönemler geçti filan dememelidir. Neden? Çünkü Endülüs'e bir kısmı tabiinden olan Bereketli, mübarek insanların e, hamlesiyle, gayretiyle Allah'ın kurduttuğu İslam devleti, Endülüs medeniyeti 8 asır devam ettikten sonra yıkıldı. Ezanlar değil, minareler değil, kitaplar bile imha oldu. Tek bir tane, bir tane bir kişilik bir Müslüman nesil bile kalmadı orada. Yani İslam bir yere geldi mi bir daha gitmez. Biz artık Müslüman olarak yaşarız. İşte bakma sen ezan öyle bir 10 sene 20 sene sustu. Bir daha da olmaz Allah'ın izniyle filan. Bunlar çok kolay avuntular. Nerede Endülüs'ün sesleri? Nerede İmam Buhari'nin <gülüyor> Buharaları? Nerede o büyük tasavvuf erbabını yetiştiren medreseler? Nerede o tasavvuf tekkeleri olmaz diye bir şey yok. Kıymetini bilmeyen toplumdan Allah dinini çeker alır. Ezanını da susturur. Musafını da kaldırttırır. E, oruçta gider. Haçta gider. Öyle gitmez diye bir şey yok. Her Müslüman aman benim zamanımda gider. Aman giderse ne yaparım diye endişe etmeli. Ve her ezan dinlerken adeta ee, inşallah bu ezan kıyamete kadar devam edecek diye bir heyecan ve aşk içerisinde olmalıdır ki Allah kullarındaki bu himmeti görüp ezanından bizi mahrum etmesin. Yoksa ezan gitmez, namaz gitmez diye bir şey kimse beklemezsin Öyle bir gider ki, öyle bir gider ki na'uzu billahi ta'ala. Tekrar ezan konusuna dönelim. Bu topraklarda ki yaşayan Müslümanlar, yani şu konuştuğumuz Türkçe lehçesini, Türkçe dilini dinleyerek yaşayan insanlar herhangi bir Müslüman gibi, Mısırlı, Ürdünlü, Suriyeli, Mekkeli, Medineli bir Müslüman gibi bakamazlar ezana. Biz ezanda 20 yıla yakın zaman yara almış. Ee, ve 20 yıl ezan hasretiyle yaşamış Müslüman olarak sokaklara çıkmaktan hayal etmiş, utandırılmış Veya yani hayal ediyor durumuna düşürülmüş Ve değil e, cübbesini, şalvarını, sarığını takıp Camiye, köyün camisine giden insanlar olmak Camiye namaza gittiğini göstermekten bile korkutulmuş dedelerin torunlarıyız. Bu yani 2000'li yılların başında doğmuş. Herhangi bir Müslüman yoktur ki dedesi bu badireyi yaşamamış olsun. Bu acıyı, bu kahri çekmemiş olsun. Böyle bir zulüm görüldü. Allah sonra rahmetiyle muamele buyurdu. Ve zalimler devrilip gittiler. Tekrar minareler bu mübarek, bu bereket sözleriyle ihya oldu elhamdülillah. Şimdi e, teknik seslendirme cihazlarını da yardımıyla elhamdülillah koca koca apartmanların arasından Allahu Ekber Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sesleriyle bu şehirler inliyor. Ama bu işte bir sıkıntı var. Ee, zorluk çekmeyen, kahır çekmeyen nimetin kadrini bilemiyor. Bilememesi de herhalde normal. Biz ezanı bir kere daha oturup düşünelim. Ezan sadece öyle fıkıh kitaplarında, ilma kitaplarında, e, namazla ilgili bölümlerde yer alan bir ibaret olarak değil. Bir simge. İslam'ın simgesi bir de bizim için Türkiye'de yaşayan Müslümanlar için İslam'la savaşılan ve İslam adına susturulmuş olan sonra da tekrar canlanması ile beraber e, İslam'a yeniden hayat gelen canlılık gelen bir simgenin adıdır ezan Allah ezanımızı kıyamete kadar payidar eylesin kulaklarımızdan o mübarek sesi eksik etmesin. Ezanın fıkhına gelince ezan okuyan Müslüman sayısı çok değildir. Neden? Çünkü ezan okunan bir semtte, namaz kılan Müslüman ya camiye gidiyordur, mescide gidiyordur, orada kıldığı için namazı zaten ezan okuması gerekmiyordur. Evinde de ezanı duyan bir Müslüman ezan okumak zorunda değil, okunmuş şehrinde, mahallesinde, köyünde okunmuş ezanla namaz kılmaktadır. Camide, mescidde değilse kametini yaparak e ezanını kametini yaparak okur. Kamet nedir ona da döneceğiz. Ümmeti Muhammed'in ezan kültürü onu icra eden insana müezzin diyerek bir meslek ihdas ettirmiştir müezzinlik diye bir meslek vardır müezzin ezan okuyan ezanı duyuran kimse demektir ve seyyidül müezzinin yani müezzinlerin en büyüğü piri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Bilal radıyallahu anh'dır o ilk müezzinlik payesine ermiştir. Mekke'nin fethinde, Kabe'de ezan okuma hazzını Allahu Teala ona lütfetmiştir. Bu müezzinlik mesleği erkek mesleğidir. Yani ümmeti Muhammed'in kültüründe erkekler ezan okurlar. kadın evinde namaz kılarken kendi ezanını okur. Kendi ikametini yapar. Ama e, şehirde, köyde e, kadınların camilerin minarelerine çıkıp ezan okumaları ümmeti Muhammed'in kültüründe yoktur. Zira kadınların hem meşguliyetleri cemaat namaza mükellef olmayışları hem de seslerinin mahremlik arz etmesi yani sesinin teşhirinin doğru olmayışı onların ezanla mükellef olmamalarını ezan göreviyle görevli olmamalarını müezzin vardır müezzine hanım yoktur bizim ümmeti Muhammed kültürümüzde. Tabii ümmeti Muhammed'le ümmeti dalaleti, sapık milletlerle, muharref dinlerin mensupları milletlerle hak ve ebedi yegane hak olan İslam'ı bir masaya oturtan zihniyete sapmışların bir gün gelip de daha ucuz ücretle müezzinlik yaparlar hem de e, devlet memuru olarak onların da hakkıdır gibi bir büyük keşif yaparak müezzin kadınlar ihdas ederlerse turistlerin de dikkatini çeksin daha cazip sesleri var diye büyük şehirlerin büyük camilerinde kadınlara ezan okuturlarsa doğrusu şaşmayız Zira biz ezanın kökten men edildiğini de bilmiş bir millet olarak kadınları minarelere çıkartıp minarelerden kadınlara namaza gelin diye insanlara ezan okutturmalarında doğrusu şaşmayız. Olur mu olur ama yok bu ümmetin geçmişinde böyle bir şey. Bu ümmetin geçmişi geleceğinin yönünü gösteriyor. Bu ümmetin geçmişinde böyle bir şey yok kadın kendi namaz kılarken ezan okur, ikamet yapar ama camilerinde kadınların ezan okumaları bu ümmete ait bir şey değildir ezanın görev olarak müslümana yüklenmesi namazın vaktiyle ilgilidir yani ezan şöyle söyleyelim mesela sabah saat 9'da şöyle Allah rızası için bir ezan okuyalım diyenebilecek bir ibadet değildir. Yani Allah rızası için oturup bir sayfa Kur'an okunur. iki rekat namaz kılınır. Ama ezan vakti ilan etmek için meşru olmuş, konmuş bir ibadet olduğundan vakti bildirme işi olarak ezan yapılır vakti gelmeden ezan okunmaz. Vakti geldi, saat 13'te, öğlenin vakti geldiğinde, ezan okunur. Ondan sonra da, bir daha da, öbür vakte kadar da, gerek kalmaz. Yani ezan, bir kere, vaktine ait bir ibadeti Böyle bir ibadettir ezan. Dediğim gibi, vaktiyle ilgili, bir ibadet olduğu için de ezanı e, oturup da şöyle Allah rızası için beraberce birkaç ezan okuyalım şeklinde icra edilmez. Bu bir bid'at olur. Neden? Çünkü bunu şeriatımız her namazın vaktinin girişinde. Eğer vaktinin girişinde okunmadıysa ne zaman kılınacaksa o namaz o zaman okunur. Evet. Evet. Ezan, okuyanına, dinleyenine ciddiyet katması gereken bir ibadettir. Biz ezanı camiye veya namaza davet olarak görürüz ve ezanla beraber camiye, mescide davet edildiğimizi gördüğümüz için, böyle anladığımız için camiye gideriz, mescide gideriz. Gitmeyeceksekte. O anda biz namaz kılamayacaksak da bir bayan özrü olduğu için Yahut da namaza hazır olmadığım için bir sebeple kılmayacaksam da Müslümanların namaza davet olan ezana ben namaz kılamayacağım şu anda diye eğer icabet edemeyeceksin yani o gel namaza anlamındaki çağrı şu anda gelemeyeceğim diye cevap vermiş olsa bile olsa bile Müslümanlar namaza davet olan ezana tazime mecburdurlar ezan tazim ister saygı ister ayak ayak üstüne atılmış haldeyken ezan dinlenmez ezan saygısızlığın yapılamayacağı bir ibadettir zira ezan hem içerik olarak çok büyük sözler ihtiva etmektedir. Allahu Ekber'den daha büyük bir söz yok. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Müminin kulağına girecek en büyük sözler bunlar. Müslüman ezanı büyük bir tazimle, saygı ve hürmetle dinler. Bu hürmetin en büyük gereği icabet edip hemen gel namaza diyen mesaja peki geliyorum diyebilmektir. İkincisi fiziki saygıdır, hürmettir. Mesela en hafif örneği konuşalım. Müslüman tam tuvalete girecekken ezan başladıysa beklemeli, ezanı tuvalette dinlememeli Ayak ayak üstündeyse, yan gelmiş yatmışsa bir yolla ezana tazim işareti yapmalıdır. Evet, ezan okunurken bir insanın yatması haram değildir. Ama ezan okunurken daha saygılı olun. Mesela Kur'an okuyan birisi, Kur'an okuyan birisi ezan okunmaya başlanınca okumaya ara verip ezanı dinlemelidir. Hüküm budur. Bu nedenle diyoruz ki ezan hem eylem olarak saygı ister yani kalk git ezan sala namaza gel diyen birisine peki geliyorum demektir. Hem de oturuluş kalkış e, vesaire gibi e, bir fiziki saygıda Müslüman bulunmalıdır. Üç ezan okuyan müezzinin sözlerini tekrar etmek şeklinde de bir saygı ister. Bu da ezanın sünnetlerinden biridir. Bunu özellikle ayrıyeten yani ezanın müezzinle beraber, <gülüyor> ezan okuyanla beraber tekrar edilmesi hali. <gülüyor> ezan müekked sünnetlerdendir. Sünnetin müekket olması veya olmaması ne anlama geliyor? Bunu başka derslerde görmüştük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süreklilik tarzında yaptığı ve sıkı bir şekilde tembih ettiği sünnetlere müekket sünnet denir. Bunlar farz değildir, vacip değildir ama Peygamber aleyhisselama ittiba etmenin çok nafile sevabı kazanmanın en kestirme yollarıdırlar. İşte ezan müekket bir sünnettir. Ee, aynı şekilde öğle namazının sünneti müekket sünnettir. Sabah namazından yani farzından önce kılınan iki rekat sünnet müekket sünnetlerin en müekkedi olan bir sünnettir. Müekket olmayan gayrimüekket sünnetler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biraz daha gevşek tuttuğu ve ara sıra kiramında onun da ihmal edip yapmadıkları başka işler yaparken onları terk ettikleri tarzda olan sünnetlerdir. Onlar da yapıldığı zaman büyük bir ecil kaynağıdır ama müekket olmayan bir sünnet mesela sabah namazının sünneti gibi de değil. Biraz daha Müslümana Esnek alan bırakılan e, sünnetlerdir bunlar. Ezan müekket sünnettir. Lakin ezanda şöyle bir özellik var. Toplu terki halinde yani gereksiz görme halinde farz hükmüne geçer. O zaman büyük bir suç olur. Yani bir yöre halkının bir köy halkının biz Müslümanız ama ezan sesinden rahatsız oluyoruz okutmak istemiyoruz ezanı demeleri onların dinden çıkmaları gibi bir anlam ifade edebilir. Ümmeti Muhammed'in o yöredeki sorumlusu, yöneticisi, valisi, kimse onlara bunun dinle savaşmak, dini imha etmek anlamına geleceğini ikaz etmem ve bu ikazdan sonra da e, bu ikazın ağırlığını gerektirecek bir ceza verme hakkı vardır. <gülüyor> Sadece beş vakit farz namaz için ve beraberindeki yani o beş vakitten biri olan cuma namazı için ezan vardır. Diğer e, sünnet namazlar için yağmur duası, güneş, ay tutulması namazları, teravi, cenaze, bayram namazları gibi e, ibadet ibadetler ya da namazlar için ezan yoktur Ezan e, dediğimiz gibi sadece 5 vakit namazda sünnettir Bir de aile fıkı bölümünde göreceğiz yeni Doğan çocuğun kulağına ezan okunması sünnettir Bunun dışında e, ezanın ibadet olarak sünnet olduğu bir yer yoktur Ezanın büyüklüğü bir yandan namazı simgelemesinden kaynaklanıyor. Bu birinci boyut. Namazı simgeliyor. E namaz dinin en büyük, en zirve ibadeti namazla özdeş hâliyle gelmiş. Yani namaz gibi olmuş bir e, kavram her ne kadar farz da olmasa o da namaz gibi kabul edilmektedir. Mesela şöyle bir örnek verelim. seccade Seccade, nihayetinde bir metrekare, bir bez parçası, kilim parçası, halı parçası bir şey. Eskiyince atılıyor. Ama seccade kelimesi, hiçbir Müslümanın kulağına kilim, halı parçası, bez parçası diye bir kavram oturtmuyor. Seccade, bir metrekare, kilimdir, eski bir halıdır ama Müslümana namazı hatırlatır. Namaz kılınan şey. Zaten seccade üzerine secde edilen şey demek. Bez parçası ama namazı simgeliyor. Hatta namaz kılınan bir evde halının üstünde duran seccadeye ayağını basmaz insanlar. Halbuki namaz kılan yok. Orada boş duruyor. Niye? Seccade namazı simgeliyor. Ezanın en önemli boyutu namazı sim geliyor oluşudur Allahu Ekber, Allahu Ekber diye müezzin başladığında ezan, haydi namaza demek olduğu için, kılanıyla kılmayanıyla, o anda kılabilecek olanıyla, olmayanıyla her mümine namazı hatırlatıyor. Bir. İkincisi namaz, Allah'ın vahdaniyetini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini, namazı ve kurtuluşun gerçek yolunu açıklıyor. Dört büyük iman hakikatini ezan ortaya koyuyor. Şimdi biz anlamını bilerek veya o anda hatırlayarak dinleyelim ya da dinlemeyelim. Her ezan okunup bittiğinde bir, Allah'ın vahdaniyeti, iki Muhammed aleyhisselamın nübüvveti, risalet makamı üç, namazsız hayatın olmayacağı Dört, gerçek kurtuluş yolunun camiden geçtiğini muhakkak hatırlatıyor. Her gün beş defa İslam toplumuna bu büyük gerçekler hatırlatılıyor. Onun için ezan okunan bir semtle, ezan okunmayan ya da öyle demeyeyim, ezan duyulan bir semtle, ezan duyulmayan bir semt arasında bütün, binaların duvarlarının bile değil insanların kulaklarının binaların betonlarının bile Allah'ın vahdaniyetini Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini günde beş defa duymasıyla duymaması arasındaki kadar bir fark vardır. Bunun için mümin ezanın rahat duyulduğu bir sokaktaki eve belki ezan duyulmayan yere göre iki kat fiyat vererek e, ya camiye yakın, ezana yakın yer tercih etmelidir. Hatta, hatta bir apartmanın camiye yakın yönü daha kolay ezan duyuyor, öbür tarafı minarenin hoparlörüne ters düştüğü için o taraftan ezan cılız geliyor diyerek, apartmanın içinde bile, caminin yanında da olsa, bu taraf daha çok ezan sesi duyar diyerek mümin Ezana tazim etmelidir. Bu onun ezana olan ilgisi, Ezan duyma özentisi, Namaz alakasından kaynaklanıyor. Namaz, Hayya alessalâh, Hayya alel felahtır. Kurtuluş ve düzelmenin güzergahıdır. Binaenaleyh mümin, Ezana yakın, Ezan duyan semt, Ezan duyan bina, Ezan duyan daire, tercih etmekle namaza olan alakasını gösteriyor. Bu Allah'ın izniyle kıyamet günü onun lehine bir şahitliktir. Apartmanların bile şehadet ettiği bu mümindi, tercihi imandan yanaydı dediği mümin olmaktır Bir iznillahi teala. Dediğimiz gibi hanımlar kendi başlarında iken, kendi kendilerine ezan okurlar. Kahmet getirirler. Lakin camilerde, minarelerde hanımlar bu vazifeyi icra etmezler. Niye etmezler? Çünkü onların sesi mahremiyet üzerine kuruludur. Yani kadının bedeni avret olduğu gibi sesi de lüzumsuz olan yerlerde avret hükmündedir. Binaenaleyh bayanlar ezan ikamet etmezler. E peki bir radyoda çıkıp, bir televizyonda çıkıp program yaparlar mı? Haber okurlar mı? Eh işte burada müminin kalbine sormak lazım. Müftüye değil. Hadis-i Şerif ne diyor? Bir de kalbine sor diyor. Şimdi şeriat e, ümmeti Muhammed'in kültürüne bir damga vurmuş. Nedir o? Minarelere kadınları çıkarmayın demiş. Kadın ne yapacak minarede? Allahu Ekber diyecek. Onu yaptırmıyor ama tesettürlü, şulu bulu bir kadın sesi güzeldir diye milyonlarca insana haber okuyor televizyonlarda. Program sunuyor. Sağlık programı sunuyor vesaire. Eh, burada kalbe sormak gereken bir fetva. Bunu muftüler bilemez. Her müminin kalbi bilir. Ezan gibi ezan gibi Yine namazla bağlantılı bir ibadet daha var. Ona da ikamet denir. İkamet ezanın aynısı şu kadar ki eee hayye'l salah hayye'l sonra kad kadametis salah ilavesi var. Kad kadametis haydi namaz başladı şeklinde bir ilave var. E, i̇kamet de aynen namaz gibi ezan gibi ezan gibi e, sünnetlerdendir namazın sünnetidir, lakin ikamet namazın farzının başlangıcına dair bir sünnettir e, ezan namazın vaktinin geldiğini ve namaz kılınması gerektiğini umumen hatırlatıyor ikamet ise e, namaza geçildiğini farza başlandığını e, haber veriyor burada bizim ee, ezanla ilgili, kâmetle ilgili bazı sünnetler, terbiyeler var. Ee, mesela kâmet, ikâmet. Kâmet diye Türkçe'de kullanıyoruz ama aslı ikâmet. Farzı ikâme etmek. Yani oturan cemaati farza kaldırmak anlamında ikâmet deniyor. Biz bunu Türkçe telaffuzunda bu anlamda kullanılmadığı için kamet diye tercüme ediyor. Mesela ne zaman biz camide oturduk müezzin kamet getiriyor. E, cemaat ne zaman kalkıp kametle beraber namaza hazır olacaklar bu bile belirlenmiş. Eğer camide imam cemaatin önünde duruyorsa, hayy ala s-salâ, hayy ala derken kamette de müezzin, kalkar, cemaat farzı hazır olurlar. İmam arkadan henüz gelecekse, bu sefer, imam beklenir. Kâhmet bitse bile, imam beklenir. Bunu şunun için örnek verdim. Dinimiz, en ince teferruata kadar, Kurallar koymuş bir dindir. Namaza bile cemaatle camiye gidiyorsun. Camide farzı kılacaksın. Dört rekaat namazı, üç rekaat akşam namazını neyse kılacaksın. Ama yerinden ne zaman kalkıp hazır vaziyette tekbir getireceksin. Bunu bile belirlemiş müezzin hayalassalah deyince bak imam oradaysa kalk. Değilse imam gelmeden ayağa kalkma imam yerine geçsin yani namazı kıldıracak olan kimse yerine geçsin ondan sonra namaza başlayın diye kural kolmuş bu da tabi bir disiplin meselesi ya da dini anlamadaki ciddiyetimize bir örnek olarak denebilir. ezan şimdi Devletin tayin ettiği görevliler yani müezzin olan ya da o yoksa imam olan kimseler tarafından okunuyor. Ama ezanda e, akıllı, mümeyiz bir çocuk en azından düzeyinde bir şart da var. Yani Müslüman ezanı kim olsa okusun namaz kılayım diye bir serbest ya da ölçüsüzmüş gibi bir hareket etmeden ezanı en azından mümeyyiz. Mümeyyiz demek on yaşlarına gelmiş bir çocuk demek. Yani takvime bakıp ezan vaktinin gelip gelmediğini anlayacak kadar işi laubali değil. Ciddi tutacak çapta bir çocuk ezan okumalıdır ve ezan kesinlikle Arapçadır. Ezan zira dindir. Din ancak kendi emrettiği koyduğu kalıplar üzerinden başka bir dilden Ezan olmaz. Ve vakti girmeden de ezan okumak caiz değildir. Yani okunsa da ezan değeri yoktur. Vakti gelince ezan tekrar okunması gerekir. vakitte şimdi kolaylaştı. Takvimler var. Ee, kol saatlerinde bile namaz vaktinin girdiğine dair sinyaller gelebiliyor. Ee, ezan vakti takvimlerde bellidir bunları şu şekilde belirtelim sadece sabah namazının vakti takvimlerde sabah namazı diye yazmıyor sabah namazının vakti takvimde imsak diye yazar imsak vakti yani sabah namazının başlama vakti orucun da başlama vakti demek oruca da destek olsun diye onu imsak vakti olarak yazıyorlar. E, güneş de Güneş takvimde yazan Güneş sabah namazının vaktinin sonu demek. Sabah namazının başlama bitme saati imsak ve Güneş'tir. İki yani imsak mesela 05 imsak 06:20 de Güneşse bu şu demek 05 ile 06:20 arasında Herhangi bir saatte sabah namazı kılınabilir demektir. E, 06.20 güneş diyorsa 06.21'de sabah namazı kılınmaz. E, Başladıysan da o saat geldiyse sabah namazı kazaya kaldı demektir. Çünkü namazlar vakitlerinde kılınır. Takvimdeki sabah namazı bu. Ondan sonra öğlen namazının e, girişine kadar boş bir vakit vardır. Mesela 6.20 misal olsun tabi yıl boyu her gün değişen bir rakam bu. Ortalama bir saat olarak söyledik. 06.20'de güneş doğdu. 13'te de öğlen başlıyor. 6.20 ile 06.20 ile 13 arasındaki vakit bir namaz vakti değildir. Boş vakittir. O vakitte yani namaz kılınır kılınmaz bunları ayrıca göreceğiz ama o sabah namazının da vakti değil, öğlen namazının da vakti değil. Yani şöyle düşünemeyiz. Bu açıklamada lazım bize bu. Şimdi öğlen namazı saat 13'te oluyor diyelim. Sabah namazını da kılamayan bir Müslüman henüz öğle namazı vakti gelmediği için saat 11'de, 9'da sabah namazını kılabilir mi? Kılamaz. Neden? Çünkü Güneş 2.06:20 yazıyorsa 06:20'den sonra e, sabah namazının vakti bitti demektir. Ondan sonra ne zaman kılınırsa kaza olarak kılınacak. Öğlen namazının vakti e, takvimde öğlen diye yazar. Genelde e, 12, yani normal saatlerde 12, ileri saatlerde 13 civarındadır. 10 dakika önce 15 dakika sonra o ara gider gelir. Yarım saat ileri yarım saat geri gider. Böyle bir durumdadır. Yani güneşin tam tepede olduğu saat olduğu için çünkü bu sözünü ettiğimiz namaz vakitleri güneşe endeksli Mesela e, Fecr-i Sadık'ın yani ilk güneş ışınlarının gökyüzüne görülme saati sabah namazının başlama saatidir. Güneşin tam Doğma anı da o semtte nerede yaşıyorsa Müslüman sabah namazının bitme vaktidir. Sonra güneş tam tepeye çıktığı zaman işte öyle şu kadar gölge olduğu zaman kindi ışınlarını kaybettiği zaman akşam gece karanlığı başladığı zaman da yatsı şeklinde bir ayarlamayan namaz vakitleri e, takvimler e, herhangi bir e, rakamsal bölmeye göre değil. Güneşin o şehirdeki konumuna göre ayarlanıyor. Bizim namaz ibadetimiz güneşin e, bizim üzerimizdeki konumuna ya da bizim güneşle olan e, bağlantımıza göre ayarlanıyor. İkindi namazı da yine ikindi olarak yazıyor. Övlenin vakti ikindinin başlamasına bir dakika kalaya kadar olan vakittir. Mesela 13 öğlenin vakti olarak yazıyor takvimde 17'de ikindinin vakti olarak yazıyorsa 16.59'a kadar olan vakit öğlenin vaktidir. Fakat burada çok önemli bir hususa dikkat edelim. Bizim ikindi ezanını duyma vaktimiz değildir öğlenin son vakti. İkindinin giriş vaktidir. Diyelim ki bir köyde müezzin ezanı 15 dakika sonra okudu. Biz o arada öğle, vakti, öğle namazı kılamayız. İkindinin ile bir bağlantısı yok öğlenin. Çünkü öğle namazının bir çıkış vakti var. İkindinin, vaktinin girip girmemesi ayrı bir husus. Öğle namazının vakti, ikindi namazına bir dakika kalaya kadardır. Çünkü o bir dakikada bir daha namaz falan olmaz. E, bu bir dakikada, Müezzin, ikindinin ezanını okur, okumaz ayrı bir konu. İkindinin vakti de akşama bir dakika kalaya Yani akşam namazı da mesela ne yazıyor? 19.40 yazıyor diyelim. 19.39'da ikindinin vakti bitmiş oluyor. Aynı şey yatsı namazının vaktiyle de akşam namazının bittiğini gösteriyor. Yatsı yani namazı da 21.20 diyor mesela. 21.20 yatsı namazı ise eğer, Akşamda 21.19'da bitti demektir. Yatsının vakti en uzun vakittir. O ta imsa bir dakika kalıncaya kadar devam eder. Çünkü yatsının son vakti de imsak vaktidir. Takvimde yazan imsak vaktidir. Bu vakitler bizim için hangi açıdan önemli oluyor? Biz namazın biraz bir dahaki derste göreceğiz inşallah namazı ancak vaktiyle kılarsak e, muteber bir ibadettir. Yani bugün işim gücüm yok doyasıya namaz kılayım diye bir, bir anlayış e, ortaya koyamayız. Ezan mümkün olduğunca yüksek sesle ve gür sesle okunması sünnettir. Ve ezan seri okunmaz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar şeklinde ezan olmaz. Cümlelerinin arasında e, ara vererek rahat okunur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar şeklinde okunur. İkamette ise seri okumak sünnettir. Ezanda kıbleye dönmek de sünnettir. Hayy ala s-salâ, hayy felahlarda ayaklarını çevirmeden sağa dönerek ala sala, sola dönerek ala demek sünnettir. Şimdi belki gerekmiyor gibi çünkü bu sağdakiler de soldakiler de duysun diye yapılıyor ama e, normalde bu sünnet olduğu için insan mikrofonla da ezan okusa sağa doğru dönüp ala sala, sola doğru dönüp ala demesi sünnete ittiba etmek bakımından önemlidir. Müezzin olacak kimse devletten yetki belgesini aldı. Devlet açısından müezzinlik serfrikası var demektir. Lakin fıkıh olarak müezzinde biz erkeklik aklı başında olmak, bali olmak, salah sahibi olmak yani salih müminlerden olmak, müttaki olmak, namaz fıkhı, ezan fıkı bilgisi bilmek sünnet bilmek, namaz vakitlerinin sadece takvimde yazıldığı gibi değil, orijinal olarak güneşle nasıl ayarlandığını bilmek ve bu hususta tecrübe sahibi olmak diye şartları vardır fıkıh kitaplarında. Yine e ezan okuyanın baş parmağını e kulağına koyup yani böyle kulağını parmağıyla tıkatıp ezan okuması da e, sünnetlerdendir. Bu da sünnetlerden. Ezanın ayakta okunması da sünnettir. Buna da e, dikkat etmek gerekiyor. Ezan da fıkıh deyimiyle telhin telhin şiddetle mekruhtur. Telhin ezanı Arapça gramerini bozarak okumak demektir. Arapça grameri nedir? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu da mesela hu sesi bir Arapça grameri gereği öyledir. Bilal'in okuduğu ezan odur. Ekbar ve e sesi de bir gramer gereğidir akbar yapıldığı zaman bu akbar İngilizce yazılmış gibi okunduğu zaman mesela akbar Arapça e, sadece fonetik olarak değil gramer olarak öyle olmadığından o ezan e, sakıncalıdır. Yani sırf müezzin daha gür ses çıkaracak diye varsayalım veya işte daha şirin görünecek diye e, kametin ve ezanın orjinalini bozacak gramer hatası yaparsa bu caiz değil. Evet. Ezan nihayetinde ilamdır denir. Yani insanların kulağına Allahu Teala'nın emrini duyurmaktır. Ama buna rağmen orijinaliyle oynanmamalı. Müzik notalarına göre şu makamda bu makamda okunan ezan güzel ezan olabilir. Ona bir şey diyemem. Güzel mi güzel ibadet olan ezan olur mu? Onu sorgulamamız lazım. Müezzinler ezanı çok filan hast mast filan makama göre okuduk. Filan uşşaki bilmem ne makamına okuduk diye puan toplayabilirler. Lakin o okunan ezanlar kalplere haşyet verip insanları sabah namazına çeker mi? Onu düşünmeleri gerekir. Müezzinin bir maaş bir de ecir derdi var maaşı haram değil elbette elbette maaş alacak geçinecek lakin kıyamet günü insanların en uzun boylusu en uzun boyunlusunun müezzin olacağını yani Allahu Ekber demenin kıyamet günü bir paye getireceğini bilmelidirler bir müezzin şu ezanımla insanlar namaza gelsinler diye heyecan taşımalıdır evet notalar vesaire müezzin ilgilenmesi halinde makam yapması halinde belki ecir bakımından kaybeder insanların o çok güzel ezan okudun gibi iltifatını toplar ama bu değerlendirmeyi nasıl yapmalı mümin Allah'ın rızasını ve insanların kalbine haşyet dolup Allah korkusunu hatırlatıp camiye getirmeyi mesaj almalı ee, büyük caminin hakkını veren bir müezzin. Bunlar kalple ilgili şeyler. Müezzinin Allah korkusunu gösteren şeyler. Müezzinler uyuşuk makamdan da ezan okurken Allah'tan haya etmelidirler. Yani hayy alessalâh namaza gelin demektir. Gelmeyin gelmeyin der gibi o anlamda uyuşuk uyuşuk esne esne ezan okuyanlar Utanmayacaklar mı kıyamet günü? Bilal'in girdiği cennete girmeye. Eğer bir insanın sesi güzel değilse o müezzin olmamalı. Sesi güzel değilse, müezzin de olduysa, kazara ezan okuduysa, en böyle zarar vermeden okumayı tercih etmeli. Uyuşukluk makamından bağırıp çağırmayı bir de zevkle yapan bir insan e, hata etmiş oluyor. Namazdan soğutmak büyük bir vebal. Namazdan soğutmak vebaldir. Evet dediğimiz gibi nafile namazlar için e, herhangi bir şekilde ezan okumak e, gerekmez. Kâhmet getirmek de gerekmez. Yani işrak namazı için, duha namazı için, evvabin namazı için gerekmez. Aynı şekilde e, bayram namazları için de ezan gerekmez. Ancak kazaya kalmış namazlar için kaza edilirken Ezan da gerekir. Kahmet de gerekir. Bu şu şekilde yapılır. Eğer bir vakit namaz kılacaksa Müslüman o bir vakit namaz için kaza namazını konuşuyoruz. Ezanını da okur. Kendi kendine kahmetini yap. Minareye çıkıp okuması gerekmiyor elbette. Nerede kahmet getiriyorsa orada ezanını da okur. 5-6 vakit birden kaza edecekse Müslüman eğer bir ezan yeterli. Her farz için zaten farzlarını kaza edecek her farz içinde bir kâhmet getirmesi yeterlidir bir ezanın önemli sünnetlerinden biri de sünnetlerinden müekeş sünnetlerinden biri ezanı dinleyenin müezzinle beraber ezanı tekrar etmesidir müezzin Allahu Ekber deyince o da sessiz bir şekilde Allahu Ekber der müezzin eşhedü en la ilahe illallah derken o da onu söyler şehdü enne Muhammedur Resulullah derken onu söyler hayye alessa lah derken la havle ve la kuvvete illa der hayye alel falah derken de la havle ve la kuvvete illa der Allahu ekber deyince Allahu ekber la ilahe illa Allah deyince la der sabah namazının ezanında bir ilave vardır. Hayy al s-salâ ve hayy ala felâhtan sonra müezzin sabah ezanında es-salâtu hayrun minen nevm der. Namaz uykudan hayırlıdır. Bu yani bizim ilavemiz değil tabi. Sünnet böyle. Es-salâtu hayrun minen nevm. Bunu e, söylediğinde müezzin bunu duyan, duyan mümin de hani ezanı tekrar ediyor sadakta oberart sadakta oberart ve o berirte de söylenir berir de diye ilave eder yani mü mü müezzinin söylediğine cevap verir önemli bir husus bir ölçü olması bakımından Kur'an okuyan mümin ezanı duyduğunda ezanı bırakıp Kur'an'a mı devam edecek? Kur'an okumayı bırakıp ezana mı e, icabet edecek? Cevap Kur'an okumaya ara verecek, ezanı dinleyecek. Ezana saygıdan, tazimden dolayı. Kur'an okuyan mümin için pozisyon buysa diğerlerine kendimiz e, bir cevap bulabiliriz. Ezan bittikten sonra da meşhur ezan duasını okumakta sünnettendir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir ecir vaadi vardır. Allahumma rabbe hazih da'veti temmeh ve salatil ka'imeh a'ati muhammeden vesilete vel fazilete ve be'ashu mekâmen mehmûdenillezî ve'atteh bu ezan duasıdır. En kısa ve en yaygın e, sahih hadislerdeki ezan duası budur. Bunu da bi yolla ezberleyip ezandan sonra okumak sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu okuyana e, Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisten naklediyorum. Hallet lehu şefaati yevmel kıyameti buyuruyor. Bunu itiyat haline getir Yani her ezandan sonra bunu okumuş birisini şefaatim halleder kıyamet günü buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şefaatim onu halleder demek eh Güvensin, güvensin demek. Ezanla ilgili şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Ama namaz vesaire tekrar ettikçe ezan konusu da tekrar yer yer karşımıza çıkacak.